Selamünaleyküm arkadaşlar. Kim Doubt ile birlikte sizler için iki yeni video hazırladık. Kim Doubt'un kanalına abone olmak isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şu ektteki bağlantıya tıklayarak Kim Doubt'un kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi iyi seyirler. Evet. Yeah, right. So I can see now. 1 2 3 göster. Hoş geldin ya. Sakin gel. <gülüyor> Oğlum yazık hiçbir şeyden haberi yok. Buraları Korece çeviriniz. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeyden haberi yok. Ama bak Kimyonu atması lazım. Siz de Kimyon değil mi? Adam yanlış <gülüyor> anlıyor lan şimdi. İlmiyor. Akrabalar. Kimyon. Ama benim annem öyle. We just joking around like uh, are you relative to Kimyon? Kim Jongun? Kim okay. <gülüyor> yeah, <go> Kim Jong. <gülüyor> Don't panic. I am Muslim, bro. <gülüyor> okay. I trust you. <gülüyor> Kardeş! <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi Dan. konuğumuz Kim evet. Davut Special Foods. Wow. Hey, maşallah. He? Şimdi burada şırdan or kokoreç. Different kind of food, yeah. We'll taste uh, the first will be şırdan, okay? Şırdan. The second one is uh, is, is called kokoreç, okay? It's cute, yeah, kokoreç. <gülüyor> kokoreç. We we also have a music like it. Kokoreç kokoreç. <gülüyor> Sıcak kokuyor. <gülüyor> <gonna> go. Okay. <gülüyor> yes. Special şuradan. Special şuradan. This, this way. Yeah, right. Does oh. It smell good? Very, very good. Okay. Very good. We just add uh, these spices on it, okay? And then evet. Irfan abi will give it to you, yeah. You have to try it. Baba, check kameraya doğru. İpi. Evet. İpi gördünüz. Ameliyata başlatıyoruz. With lemon on it, with the spices. İrfan. Abi. Lemon. Şöyle biraz daha atayım mı? Kimyon sever mi acaba? Your, uh, God. Yes. Do you like spices? Oh no, no no no. Not, no. not spicy, no. spices in general. Bu çok acı olmaz herhalde ya. Baba yapmış. İşte şey yapmayın ya. Şey yapma adam adamı germe be. Acı deyince geriliyor adam Sinan. Are you ready bro? I'm ready. Fight. Z10. <gülüyor> Z10. <gülüyor> <Çeten. gülüyor> <Çeten>. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz biz mi yediriyoruz kendisi mi yani yiyor? Sen yedireceksin abi. Üstüne düşer ama. Abi takıl ya. Uşağın üstüne düşür. İlk sen yok enستين. İlk bro. Perfect. Eat. Aa ısır. Nasıl adamım? Güzel mi? <gülüyor> we we just want to to, to you to comment. Is I'm, I'm I'm a little bit confused because hmm, I can feel rice and meat together. And smell, and feels like, Buriyani smell, you know, Indian Buriyani smell? I can feel similar, ah. but uh, it's. I think it's maybe chicken. Okay. Very soft and very very juicy and flavored. Very very good. I like this. And and not spicy. Is it spicy food? Not spicy. I like this. Again. Oh wait. So this is very famous food in Turkey. Exactly. Yeah. It's, it's it's just uh, unique for Adana. Oh. Like Adana kebab, it's also shurdam. Shurdam. Okay, like I this. like this. Adana'yı yakıdık mi? Şirin andan geyklerimi. Hey garadas, garadas. <gülüyor> <gülüyor> right, right. Okay. So I I like this. The second part. Mm -hmm. It's called kokoreç. Kokokokoreç. Ah right, <gülüyor> right. Okay. <gülüyor> Abicim, yarım kokoreçimizi gösterelim. Evet. evet ilk önce <gülüyor> evet. E, çok <gülüyor> sağlıklı. İnceden bir kimyon aktırıyoruz. Okay, okay, okay. oh, my, my gentle gentle bro. Gentle abi. Gentle <gülüyor> abi. <gülüyor> Brother, uh, if we if we say uh, how does it taste? How okay. many points do you give? Do you want to give to Shudan? Out of points. Okay, points. Uh, <gülüyor> Şırdan'a 8 verdi Utku. Çıkışta yakalayın çevirin bunu. <gülüyor> İtsiz kokoreç bro. Bismillah. Lan ne güzel yiyor ya. Allah'ını sevim. Çek! Bunu sevdi. Canavar gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> How does it taste, brother? Better or...? or? No, not better. Not better? You you like Şırdan more? Şırdan more. I... It tastes like samosa, Indian food. It's a little bit similar. Okay, okay. What, what is samosa? Samosa is Indian traditional food. Very okay. nice. Curry. Curry. Yeah, it's it's like curry. Coco is oh um. I think it's just normal sandwich. Uh, like curry sandwich. Okay, okay, okay. Uh, uh. How many points would you give to to cockroach brother? Umm... Seven. Seven. Seven out uh. of ten. Çok Yemek düşük verdi ya. Yemek Bunu yedirmeyin azalmış. buna. Yarın vermeyin. Tamam. Yuh, yuh. Yuh, yuh. Abi gözlerini açıyoruz açıyorsun. You, you can open your eyes and, yep. and look at it. Oh, right. Hey. So I can see now? One, two, three. göster. Ulan Çak'ya! Oh! Oh! Sakin gel. Ucuz <gülüyor> ya. Sakin gel. <gülüyor> Söyle ona midenin bir bölümü de. Şırdan. Şırdan? This is Şırdan Burada? Kokoreç. Bak <gülüyor> çocuk ayıkmadı Gel gel. Oh, Şırdan. It was really, it really good. It was really good. It's it's brother. It's an organ, yeah organs o, of, of a lamp Aa, a lamp all every lamp has one shutter oh very very good test very good Hades kokoreç kokoreç oh şuradan şuradan e e this looks mm, what i ex uh, expected, expected. Uh, expected. But i've never imagined this bunu da hiç beklemiyordum dedi bakistes böyle good Very good, very good, very good. I love this. This halal, halal, not problem. These both oh, foods are halal. Very good. Yeah. I love halal. You want to continue and and eat more, brother? Oh yes, I want it. Yeah. Sure, done. Okay. How to eat this? You this. can you can put the, the spices brother? on it, yeah. brother. Oh. It's like curry and and uh, with ah with lemon and sauce and also lemon, yeah. Oh. A lot of lemon. Ah, so there is a uh, rice inside. Mm -hmm. uh, exactly bir saniye İp çektim ya, ya adamım ya dese ki brother çet çet biz de bizde hadi azı azı gelin sofraya gelin bana kimse yedirmedi böyle <gülüyor>